İstanbul'a gidiyoruz ya yavrum. Büyük ekimler var orada. İstanbul'da inşallah Türk gibi olacaksın. Anne. Anne. Bak. Cim, yemiş topladım. Anne. Zavallı. Sayıklamaya başladı. Ne yapsam acaba? Hı. Şaşırdım kaldım. Hancı bir şeyler yap. Hı, tamam anne.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 Merkez efendi Manisa'da 41 çeşit baharattan bir macun yapmış Adına mesir macunu derlermiş 41 bir çeşitlerde devaymış Emretseniz de getirtsek Mübarek olsun Ama ölüme çare yoktur Hadi bana yardım et de ayağa kalkayım Hemen efendim <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim Dur biraz dur Dur da şu bahçeye bir kere daha bakayım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 Büşe'de biri yatıyor. Ay. Aa, adam yaralar içinde. Ki sen ne ararsın? Ne oldu? Nem var? Ölüyoruz. Bulaşıcı hastalık. Bütün köylü yatakta. Terk edin burayı. Size de bulaşır. Kalmayın burada.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 sen Yasin-i Şerif'i oku. Eûz billâhi mineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahîm Yasin <gülüyor> Hakim İnne kelamin El nur selim Eşhedü enne illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu Hocam Hocam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 Selametle. Yolunuz açık olsun. De. <gülüyor> güle güle. Ümitsiz olmayın. Çok baba. Sabret sen. İstanbul'a az kaldı. İstanbul. Sıcak mıdır baba? Sıcak ya. Hem de sımsıcak. İstanbul. <gülüyor>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 Uçuyorum baba. Anne, sarsın beni. Ne anne sevradım. Hadi, hadi şu kaya'nın altına girelim. Ba baba, annem nerede? Evde yavrum. Yan da bizi bekliyor. Ben ben annemi istiyorum baba. O sarsıp beni. Uşuyorum. Sana, yav. Saracak ya. Biz hele bir İstanbul'a giderim. Hekimler iyileştirsin seni. Sonra döneceğiz. Anne iyileştim bak diyecek koşup annenin kucağına atılacaksın. Anne, ah anne, ağaca çıktım, bak yemiş topladım. suya girmedim anne. Daldı yine, <gülüyor> Allah, <'ım. gülüyor> ne olur yardım et. Ben günahkarım biliyorum, ama Hasan'ım mahzunu var. Ne olur Allah. Im. Yardım Oğluma şifa ver Rabbim Sevdiklerinin hatırı için Bu ah, da ne Yine o ihtiyar ah, ah. Gözüme hayal görünüyor Bu yağmurda kim arasın dağ başında Evet evet Kimseler yok Üşüyorum Anne Gel Üşüyorum anne ...zavallı yavrum... ...Hasen'ım... ...ne yapsam acaba? de asıl diyor? Yani. ...yola devam mümkün değil... ...ya daha fena olursa... ...hah... ...sesi kesildi... ...Hasen... ...Hasen... ...Hasen... ...Hasen... evladım...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 ve İna Allah şefaatine nail eylesin İyiler bir biraz alıyor şey bari hanımlara haber gönderin de rahime hatuna yekten demesinler Biz sonra alıştıra alıştıra söyleriz şura çıktı şura çıktı son defa konuşmuştuk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 بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبنوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور Baba. Sanım Al senin yaşur. Yavrum. Şu baba. Bak. İyice sardım seni yavrum. <Gülüyor> Kucaklaşın. Çok küşüyör baba. Annem, sensin beni. Ya Rabbim. Yağmur da dinmedi. Nasıl yapmalı? <Gülüyor> Bu da ne? O ihtiyar gülümser.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 Hayırlı, Hayırlı, olsun. Olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. olsun. Anne, suya girmedi dedi baba. Yemiş topladım. Anne. Bak işte aslan. İşte İstanbul. Bak geldik işte. Demedim mi ben sana İstanbul sıcacıktır diye? <gülüyor> Üşüyorum baba. Artık üşümeyeceksin yavrum. İstanbuldayız. Dünyanın en iyi hekimleri burada aslanım. Sana ilaç verecekler. <gülüyor>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 Yokmuş çaresi. Ellerinden bir şey gelmezmiş. Gelmezdi de neden hekimlik yaparsınız? Üşüyorum baba. Ne yapayım Hasan'ım? Ne edeyim Hasan'ım? Ben de bittim. Ümitlerim söndü, yıkıldım. Çocuk gidiyor. Şurada din azıcık. Peki yavrum.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 Siz Şah Sultan baskınında karşımıza dikilen atlısınız. Sizi buldum. Siz hayal değilsiniz. Kimin kimi bulduğunu Allah bilir. Üşüyorum i̇şte baba. Allah yavrum. Seni unuttum birden. Çocuğum. Hasan çok hasta efendim. Dur bakayım. <gülüyor> çeşit çeşit olmasa da cebimde bir şeker kalmış.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 Zaten Ebu Suud efendi Merkez efendiyi çok sever ve çok hürmet ederdi. Ya çocuk sevgisi. E la di Hadi! noh ha, ya. <gülüyor> ya. ben dire hafdi oğlum. Tamam ya. ki ya. 30 yapmayın. var. Tamam. Ben Bana doğru at şunu. <gülüyor> şeker, Hiç korkmayın <gülüyor> Ceplerim sizin şekerlerle dolu <gülüyor> Al bakalım bu sana Sağ olun. Bu sana Sağ olun Bu da sana Sağ olun. Al al al Al, olun, Hı, al, al canım Aferin Bu sakalı ak yüzü kara ihtiyara dua edin ki Kıyamette yüzü ak olsun olur mu Olur ederiz Ama ben hemen dua etmenizi istiyorum e, Ne diyelim ya Rabbi bu ihtiyarın yüzünü kıyamette ak eyle Ya Rabbi bu ihtiyarın ım, Ya Rabbi bu ihtiyarın yüzünü ak eyle Ne zaman? E, Şeyim kıyamette hmm. Hadi hadi koş, hadi, hadi koş hadi, hadi. Hadi. Ey, Amin Ya Rabbi